İşçiden, işçiden esiyor yer Ketliyor işte çağın çarkına okuyan çarp Ve durdu muydu bir gün bu kör kasnak Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak Sen de o dünyadasın sınıfın bir safa gel Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. Ne seçim, ne meclis, ne amerikancı imFc düzen partileri. Çözüm işçilerin ve emekçilerin devrimci sınıf mücadelesinde. İşçiler, emekçiler. 22 Temmuz'da bir kez daha işbirlikçi sermaye sınıfı karşımıza seçim sandıklarıyla çıkacak. Yeni seçilecek hükümet eskisinin devamı olacak. ABD, IMF, TÜSİAD gerçek iktidar odakları olarak durmaya devam edecek. Bizleri kölelik koşullarına mahkum eden saldırılar, bir önceki hükümetin bıraktığı yerden devam edecek. Bugüne kadar hükümet olan düzen partileri, işçi ve emekçiler için bir adım atmadı. Sağcısıyla, milliyetçisiyle, İslamcısıyla, sözde solcusuyla bu ülkeyi yıllardır yöneten düzen partileri, patronların, vezirganların, emperyalistlerin çıkarlarını savundu. Halkın seçme özgürlüğü adı altında oynanan bu oyunun tek amacı, Kokuşmuş düzenlerini ayakta tutmak, sömürü sistemlerini devam ettirebilmek içindir. Düzen partilerinin hepsi Amerikancı, hepsi IMF'ci, hepsi özelleştirmecidir. Hepsi işbirlikçi burjuvazinin ve emperyalistlerin hizmetindedir. Onların programları aynıdır. Bu program, baskı, sömürü ve yağma programıdır. Durun hızlanalım lakin hızlandık derken yolu donatmasak başları bozuklar var şimdi bize tek engel ağadın işçiden işçiden geçiyor yer sen ki Ferhat'sın işçi günün senin gelecek indir yumruğunu indir del şu karanlığı del Gel ki dağlar ardından Önümüzde bir çiçek Çiçek atsın aydınlık Tekmin oldunca tüne Hava döndü işçiden İşçiden esiyor düşçiden Hava döndü işçiden İşçiden İşçiler! Emekçiler! Kadınlar, gençler. Amerikan-CMF'ci kokuşmuş düzen partilerine oy vermeyelim. Hesap soralım. Milyonlarca işçiyi ve emekçiyi sefalete, açlığa, işsizliğe mahkum edenler bizden oy istiyorlar. Ülkeyi IMF adına yönetenler bizden oy istiyorlar. ABD emperyalizmine uşaklık edenler bizden oy istiyorlar. Demokratik hak ve özgürlüklerimize azgınca saldıranlar, başımızdan çok eksik etmeyenler, Bizden o istiyorlar. Ülkeyi hapishaneye, hapishaneleri kan gölüne çevirenler bizden o istiyorlar. Surulukçuları, hortumcuları, çeteleri el birliğiyle aklayanlar bizden o istiyorlar. Halkı diri diri deprem enkazlarının altına gömenler bizden o istiyorlar. Üniversite kapılarını milyonlarca gencin yüzüne kapatanlar, sağlığı ve eğitimi paralı hale getirenler bizden o istiyorlar. Onlar Oy değil, canımızı, kanımızı, alın terimizi istiyorlar. Onlar sömürü, zulüm ve talan düzenleri sürsün istiyorlar. Onlar geleceğimizi daha da karartmak istiyorlar. Düzen partilerine verilen her oy, IMF ve TÜSİAD'ın sömürü ve yıkım, emperyalistlerin savaş programına verilmiş destek demektir. Düzen partilerine verilen her oy, emperyalist bağımlılığın artması, kardeş halkların katledilmesi demektir. Bu nedenle sömürü düzenine, düzen partilerine verilecek oyumuz yok. Onlardan sorulacak hesabımız var. Hayat denilen kavgaya girdik. Çelik adımlarla yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda... Şi şey görüyoruz damarı aşıyor Bak yakınlaşıyor Hızıl yıldız al hep Emekçiler gerçek bağımsızlık için emperyalist kölelik zincirlerini kıralım. Ülkenin kaynaklarını emperyalistlerin yağma ve talanına açanlara oy vermeyelim. Onlardan hesap soralım. Ülkeyi Amerikan'ın savaş üstü haline getirenlerden, elleri Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de halkların kanına bulaşmış işbirlikçi katillerden hesap soralım. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler. Gerçek bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için sermaye iktidarına son verelim. IMF'nin yıkım, ABD'li haydutların savaş programına karşı sınıfın devrimci partisinin programı altında birleşelim. Eli kanlı katillerle işbirliği yapan sermaye iktidarından hesap soralım. Bağımsız devrimci sınıf platformu olarak gerçek bağımsızlık yolunda ilerlemek için tüm işçi ve emekçileri... ...acil talepleri uğruna mücadeleye çağırıyoruz. Dış ve iç borç ödemeleri durdurulsun. Tüm borçlar geçersiz sayılsın. IMF, Dünya Bankası ve benzeri emperyalist kuruşlarla kölece ilişkilere son verilsin. Emperyalistlerle açık gizli tüm kölelik anlaşmaları iptal edilsin. Tüm NATO ve ABD üsleri kapatılsın. Emperyalist Savaş ve Saldırganlığa hayır. Yaşasın Orta Doğu halklarının değerimci birliği ve kardeşliği. Uluşun. Kara deryalarda bir felesin Senin ışığınla yürüyoruz Biz bu karanlık yolun sonunda İşi görüyoruz fabrikalarda biz Pardalarda biziz Biziz hayatı yaratan Din farkı bilmeyiz Din farkı bilmeyiz Sanki doğduk bir anada İşçiler, emekçiler Geleceğimizi kendi ellerimize alalım Dünyadaki tüm zenginlikleri üreten biziz Ancak Aç ve açıkta kalan yine biziz. Biz üretenleriz. Onlarsa yalnızca tüketmeyi biliyor. Karları için azgınca sömürmeyi biliyor. Bize kölece çalışma koşulları dayatanlardan, emeğimizi sömürenlerden hesap soralım. Bizleri açlığa ve yoksulluğa, köleliğe ve sefalete mahkum edenlere verecek oyumuz yok. Onlardan soracak hesabımız var. Bizler patronların saltanatını istemiyoruz. Daha fazla açlık istemiyoruz. Bir yağmurda sular altında kalan evlerde yaşamak istemiyoruz. İş istiyoruz, ekmek istiyoruz, gelecek istiyoruz, özgürlük ve eşitlik istiyoruz. Ürettiğimizin karşılığını almak, insanca yaşamak istiyoruz. Sömürünün olmadığı bir dünya istiyoruz. Bizler sınıfın bağımsız devrimci sosyalist adayları olarak tüm emekçileri, ezilen halkları, işçi sınıfının bayrağı altında buluşmaya, İşi sınıfının programı etrafında mücadeleye çağırıyoruz. Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi. 7 saatlik iş günü, 35 saatlik çalışma haftası. İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret. Tüm çalışanlar için genel sigorta hakkı. Herkese parasız sağlık hizmeti. Herkese her düzeyde parasız eğitim. Herkese sağlığa ve ihtiyacı uygun ucuz konut. Her türlü dolaylı vergi kaldırılsın. Artan oranlı gelir ve servet vergisi. Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya, destek üretime hayır. Anadan, kadınlar, gençler. Demokratik hak ve özgürlüklerimiz için dişe diş mücadeleyi yükseltelim. Ordusuyla, polisiyle, konsul faşist tetikçileriyle devlet türünü üzerimizden eksik etmeyenlere, sömürü iktidarlarını baskı ve zorbalıkla devam ettirmek isteyenlere, 1 Mayısları kana bulayanlara, Maraş'ta, Çorum'da, Gazi'de, Sivas'ta, ...kanlı katliamlar gerçekleştirenlere. Ulucanlar'da, Diyarbakır'da, Ümraniye'de, Bayrampaşa'da... ...19 Aralık'ta derimcilerin kanını akıtanlara. Yaşamlarımızı hapishaneye, hapishaneleri... ...hücrelere çevirenlere verecek koyumuz yok. Onlardan soracak hesabımız var. Şemdinli'ye bomba koyanlara... ...bombacıları kontrgerile çetelerine aklayanlara... ...susurlukçulara... ...bin operasyonculara, çetecilere, hakların katillerine, grevlerimizi yasaklayanlara, direnişlerimize saldıranlara verecek oyumuz yok. Onlardan soracak hesabımız var. İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, Kürt halkı. Bağımsız devrimci sınıf platformu olarak sizleri bu düzenden hesap sormaya acil, demokratik ve özgürlüklerimiz için... ...mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Sınırsız söz, basın, örgütlenme ve gösteri özgürlüğü. Tüm çalışanlara grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı. Tüm faşist, militarist kurumlar dağıtılsın. Sıkı yönetim, olağanüstü hal, terörle mücadele yasası ve benzeri... ...tüm faşist yasalar iptal edilsin. Katliamcılar, işkenceciler ve hırsızlar... Halka açık mahkemelerde yargılansın. Hücreler yıkılsın, tutsakları özgürlük. Kürt halkına özgürlük. ları hepsi halka karşıdı herleri gazeteleri bütün yayınları hepsi halka karşıdı Umarım hiçbir onları kurtaramayacak Um onları... Ulusal sömürüye, zorbalığa ve inkârcılığa son. İşçiler, emekçiler, Kürt halkı. Bu ülkeyi halklar hapishanesine çevirenlere, Kürt'üyle, Laz'ı'yla, Çerkez'iyle, Ermenisi'yle halkların ulusal kimliklerini, Kürtler değerlerini yok sayanlara, Hırkçılığı, şövalizmi kışkırtanlara, Kürt halkını inkar ve imha edenlere verilecek oyumuz yok. Onlardan sorulacak hesabımız var. Dostlar, Sömürücü sistem bizlere gerçek özgürlük ve eşitlik sunamaz. Zulüm ve baskıdan kurtulmak için işçi sınıfının devrimci bayrağı altına birleşelim. Sermaye iktidarını ve emperyalistleri yenilgiyi uğratmak için savaşalım. Bağımsız devrimci sınıf platformu olarak Kürt halkını, tüm işçi ve emekçileri, hakların özgürlüğü ve eşitliği için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Her türlü ulusal baskı, eşitsizlik ve ayrıcalığa son. Kürt ulusuna kendi kaderini tayin hakkı. Tüm dillerin tam hak eşitliği, hanı dilinde eğitim hakkı. Tüm azınlık milliyetlere kendi dillerini ve kültürlerini kullanma, koruma ve geliştirme olanı. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Lahları hepsi halka karşıdır. Sindanları tutuk evleri, işkence elleri hepsi halka karşıdır. Borsaları ve şirketleri ve iktidarları. şu sosyalizmde bizleri daha düşük ücrete çalıştıranlardan bizleri evin kölesi yapan kapitalist sistemden bizleri sosyal güvenceden yoksun bırakanlardan bizleri her türlü cinsel baskı ve şiddete maruz bırakanlardan bedenimizi bir mal gibi satmaya bizleri puğuşma taklığına çekmeye zorlayanlardan hesap soralım kadınlar bizim sömürücü düzene bu düzenin partilerine verilecek oyumuz yok onlardan soracak hesabımız var. Çünkü kadınlar, gerçek özgürlük ve eşitlik istiyor. Sömürüsüz bir dünya istiyor. İnsanca yaşamak istiyor. Kadınlar, maruz kaldığımız çifte sömürüye ve köreliye ancak toplumsal bir devrimle son verebiliriz. Bizler düzeni değil, devrim ve sosyalizmi seçmeliyiz. Bağımsız derinci sınıf platformu olarak tüm kadınları, ...işi sınıfının devrimci bayrağı altında mücadeleye çağırıyoruz. Toplumsal hayatın tüm alanlarında kadın erkek eşitliği. Kadınlar üzerindeki her türlü baskıya, eşitsizliğe ve cinsel ayrımcılığa son. Eşit işe eşit ücret. Sömürü düzeninde gençliğin geleceği yoktur. Geleceğimizi çalanlara, gençlerimizi geleceksizleştirenlere... Bizlere paralı eğitimi, eşitsiz ve haksız sınavları, diploma olayısızlığı dayatanlara, ana dilleri eğitim talebimize saldıranlara, bizleri uyuşturucu bataklığına itenlere, çürümeyi terk edenlere verilecek oyumuz yok. Onlardan soracak hesabımız var. Çünkü gençlik gelecek istiyor. Gençlik, gerçek özgürlük, eşitlik, barış ve kardeşlik istiyor. Gençlik, sömürsüz bir dünya, özgür bir ülke ve gelecek istiyor. Gençler, bağımsız devrimci sınıf platformu olarak sizleri, işçi sınıfının saplarında, sınıfın devrimci programı etrafında geleceğimizi ve gerçek özgürlüğümüzü kazanmak için mücadeleye çağırıyoruz. Hayat denilen kavgaya girdik, çelik adımlarla yürüyoruz. Bu karanlık yolun sonunda Doğacak güneşi görüyoruz Davarı aşıyor bak yakınlaşıyor Hızıl yıldız al hep Bu bir rüya değil bu bir hülya değil Şimdi yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz fabrikalarda biz, tarlalarda biziz. İşçiler, vuralım kuralım kaldıralım sınıfları İşçiler, emekçiler gençler kadınlar Kürt halkı bugüne kadar yapılan seçim oyununu hangi düzen Partisi kazanırsa kazansın Kaybeden hep biz işçi ve emekçiler olduk. Bizler bu sömürü ve zulüm düzenine mahkum değiliz. Tek yapmamız gereken örgütlenmek ve mücadeleye atılmaktır. Mücadele ederek sömürücülerin, soyguncuların, çetelerin düzenine baş kaldırmaktır. Özgürlük ve bağımsızlık için, sınıfsız ve sömürsüz bir dünya için kavgaya atılmaktır. Bu çürümüş sömürü düzenini yıkıp yerine sosyalizm kurmaktır. Bizlerin tek gerçek kurtuluş yolu budur. Bizler bu amaçla işçi ve emekçilerin bağımsız devrimci sosyalist adayları olarak seçimlere katılıyoruz. Kokuşmuş düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım diyoruz. Çözüm devrimde, kurtuluş sosyalizmde diyoruz. Sınıfın bağımsız devrimci adayları olarak emekçileri sınıfın komünist partisi saflarında örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu çağrı, çürüyen asalak sermaye sınıfına karşı devrimci işçi sınıfının çağrısıdır. Bu çağrı, geleceği birlikte kurma çağrısıdır. Bu çağrı, kapitalizmin savaş ve yıkım düzenine karşı savaşsız, sömürsüz bir dünya için mücadele çağrısıdır. İşçi sınıfının bağımsız devrimci sosyalist adayları olarak, yıllardır sömürülen işçi sınıfı ve emekçileri, ifa ve inkar edilen Kürt halkını, Çifte baskı ve sömürüye uğrayan emekçi kadınları, Geleceksizliğe mahkum edilen gençliği bu düzenden ve uşaklarından hesap sormak için, Kölelik zincirlerinden kurtulmak için, Devrim ve Sosyalizm için, Komünist İşçi Partisi önderliğinde mücadeleye çağırıyoruz. İşbirlikçi ve asalak sermaye sınıfının seçim oyununu bozalım. Sınıfın bağımsız sosyalist devrimci adaylarını destekleyelim. Kahrolsun sermaye diktatörlüğü, yaşasın sosyalist, işçi, emekçi, iktidarı. Selam ve karatana, selam selam ve karatana. Selam selam selam Tolumların kolumuna selam Selam selam selam Selam selam selam Türkiye işçi sınıfına selam Selam şaratana selam Selam şaratana selam Selam selam selam Selam selam selam, selam. Serpilip Elişene selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, Türk işçi sınıfına selam. Aden den, atölyeden, tezgah tam ters aneden hakkını almak için yola çıkan devrimci işçiye bin selam ten hatölgahtan terresan en hak gün almak için yola çıkan devrimci işçiler bin selam Selam yaratana Selam Selam mı yaratana Selam Selam Selam, selam, selam Tohumların tohumuna selam Selam, selam, selam, selam, selam, selam. Türkiye işçi sınıfına selam Selam, yaratana selam Selam, yaratana selam Selam, selam, selam, selam, selam, selam Serpilip Kelishene selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam. Türk işçi sınıfına selam. Güçlü bir inceyle, korkusuz yürekle düşmanı yenmek için liderlerle yen devrimci işçiye bin selam. Güç çile, bin çile, korkusuz yüreğe düşmane, irmeğ hiç bilenlerle yen devrimci işte bin selam, selam yaratana selam, selam yaratana selam, selam.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 Kelishene selam, selam, selam, selam, selam, selam, selam, fena, selam. işçi işte sınıfın has selam.